Çıktım kozanın dağına, karı dizleyi dizleyi yaralarım göz göz oldu oy oy oy cerrah gözleyip gözleyi. gözleyi. ısında terzi işler kühey lanı yeri dişler güne büyük koc kazan oldu oy oy oy kırk yay dirir at bağışla kozana kozana kozana destan yazana kurban olayım olayım oy, oy, oy. Küsüp de ada da gezene Karası Adana kozan Arası Ben öpmeye kıyamazdım Oy oy oy Kardeş Yarası Ezerine üzerine uşuk yağmış mezarına Kalk gidelim koç kosan olum o yo üzerine radyo 94.9'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak. Hepinize radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyoruz. Programa bir Zülfü Livaneli bestesi, Boğaz Gaydası ile başladık. Ardından bir Dadaloğlu türküsünü Zülfü Livaneli'nin bağlaması ve sesinden dinledik. Kozanoğlu Dadaloğlu 19. yüzyılda Adana ve Gaziantep arasında Kozan, Erzin, Payaş yörelerinde, Toros dağlarında göçebe afşar Türkmenlerinin iskan edildiği zamanlarda yaşamış, işte yaşanan olayları unutulmaz türküleriyle destanlaştırmış bir halk ozanıydı. Şaman dualarından işte Dedem Korkut'a, Köroğlu'na, Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlan'a sürüp gelen bu destansı hava, bu ışıklı güzel değil, bu güzel Türkçe Dadaloğlu ile zamanımızın büyük ozanlarına ulaşmıştı. Onlar hep doğruyu gördüler ve doğruyu söylediler. Bu destansı dili, havayı, ışığı, güzel Türkçesiyle günümüze ulaştıran Yaşar Kemal de bana göre bu ozan kuşağının çağımızdaki son temsilcisiydi. Kendi deyimiyle ışığın destancısı, ışığın türkçüsüydü. Yaşar Kemal'i 28 Şubat 2015'te hep birlikte son yolculuğuna uğurlamıştık. İşte aramızdan ayrılışının dördüncü yılında bugün sizlerle birlikte Yaşar Kemal'i bir kez daha hatırlayalım istiyorum. Şimdi bir Dadaloğlu türküsü ile programa devam etmek istiyorum. Kalktı göçeyledi eyledi Avşar elleri. Ruhi Sudan dinliyoruz. Ayda. Canım Kalktı göç eyledi Avşar elleri Kalktı göç eyledi Avşar elleri Ağır giden eller bizim değil. Hey hey hey Hey Arabatlar yakın eder. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, hey, hey, hey, bizimdir o. Kılıcımız kirmayı, belimiz kılıcımız kirmayı taşıdelerimiz ramun temreğini. Hey, hey, hey, hey. hakkımızda devlet etmiş ferman ferman padişahım da. We'll be right vam sol var bizimdir eyver mi bizimdir o ruhi sudan bir dadaloğlu türküsü dinledik kalktı göçe ile de avşar elleri Yaşar Kemal de tıpkı Ruhisu gibi Van'da dünyaya gelir ve her ikisi de çocuk yaşlarda Adana'ya göçerler. İşte Çukurova'nın sarı sıcak güneşiyle yıkanan bereketli topraklarıyla çok küçük yaşlarda tanışırlar. Bir de Torosların esip kükreyen rüzgarıyla, yabanıl doğasıyla... Her ikisi de bu kadim toprakların doğasıyla, kültürüyle, türküleriyle, destanlarıyla sanatlarını yoğururlar. Ruhisu 1912'de doğmuştu. Yaşar Kemal'in doğum tarihi çeşitli kaynaklarda 1923 veya 1926 olarak geçiyor. Yaşar Kemal henüz üç yaşındayken, amcasının kurban kesiminde yaşanan bir kazada... ...bir bıçak darbesiyle tek gözünü kaybeder. İşte babası varlıklı bir çiftçidir ama o henüz dört buçuk yaşındayken... ...babasının ölümüne de gözleriyle şahit olur. İsterseniz o anı kendisinden dinleyelim. Çocuk geldi, Ceyhan ırmanda yıkanmaya gidiyor. Çamaşırlar kolunun altında herhalde içine şeyler babama geldi ki sen benim artık babam değilsin bilmem ne dedi. Babamın da korucuları, korumaları var. Çifte tabancası var camiye giderken Allah'ın evine silahla girilmez diye. Babam sağ selam verir bir de de yıldırım gibi fırladı buradan bıçağı at. Kalbe giriyor babam caminin avrosundan çıktı çocuklar beni öldürdüler silahımı yetiştirdim diye. Babaha kadar 4.5 buçuk yaşında olacağım ki anam sırtını aldı. Sabaha kadar yürüyeyim yanıyor diye bağırdım ve sabahleyin kekem oldum. 12 yaşıma kadar kekemeydim ben. Hiç konuşamazdım. Yaşar Kemal 12 yaşına kadar kekeme olarak yaşamaya devam eder. İşte şiirlerle, türkülerle, ağıtlarla kekemeliğini yener. Babasının ölümüne şahit olması onun çocuk ruhunu ölüm korkusunda yerleştirir. İşte romanlarında ölüm temasına sık rastlıyoruz. Çocukluğu zorluklar içerisinde geçer. İşte ortaokuldan ayrılır ve birçok işte çalışır. Çeltik tarlalarında çalışır. İşte tüpçülük yapar. Kütüphanede, gazete ve dergilerde çalışır. Bu arada ağıtlar toplar ve köy odalarında onları anlatır. Ve adı işte o dönemde Aşık Kemal'e çıkar. Şimdi isterseniz Yaşar Kemal'i kendi anlatımıyla dinlemeye devam edelim. Bilmiyorum ne zaman türkü söylemeye başladım. Yani taroşlarladım. Aşık Kemal'di. Yani 16 ben 16 yaşlarımda hem şiir yazardım hem de ağıtlar toplardım. Yani bu ağıtlar kadınların, öğünler üstüne söylüyor ağıtlar. 50 kilo bir adam, bu buz bu uzamış gitmiş, ayağında karaşal var. Karaşalların cepleri büyük olur, onlar da defterler. Ağıt topluyorum. Gittiği zaman biri bir olan kim? Yani kimse hat köyden yazdırmadı. Ben akşam köye gidiyordum. Köy adasında oturuyordum. Köroğlu anlatmaya başlıyordum. Sabahleyin bütün köye yayılıyordu. Aşık Kemal geldi akşam köroğlu anlatıyor. Bütün erkekler kadınlar dinlerlerdi. Yok. bir köy Ya odası olan, salonu olan bir köy. Yaşar Kemal'i 17 yaşında yazdığı bir şiirde kendi sesinden dinlemeye devam ediyoruz. Yalnızlık. Yalnızlık, kuşuşmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez, yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir daha başına bir ağaç bulursun. Tellersin, bullarsın gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Çın çınırtıyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı 17 yaşın şiiri var Yaşar Kemal yaşamı boyunca olduğu gibi genç yaşlarda haksızlığa karşı mağdurun yer, yanında yer almakta tereddüt etmedi. İşte bir gün çeltik tarlalarının su basınca 25 bin köylünün önüne düştü ve kasabaya su bentlerine kadar yürüdüler. Yıllar sonra köyüne dönüşünde coşkuyla karşılanmasını o günlerde aldığı bu toplumsal e, tavrına bağlar Yaşar Kemal. E, şimdi isterseniz yine Yaşar Kemal. Kulak verelim olağanüstü karşılanmamın sebeplerinden bir tanesi, ben bir kavga adamıyım Çukurova'da. Bir kavgayı sanıyorum ki benim kişiliğimde sembolleşmesini gördüler kavganın. Ben Çukurova'da pirinç tarlalarında su altında kalmış köylerin insanını sanıyorum 25 bin kişi kadar kasabadaki bentlere beraber yürüdüm onlarla. Ve gerçekten bana güvendiler bu ...yürüyüşü yaparken bu köylüler... ...otoritede bana o kadar düşman oldu... ...hatta otorite öylesine düşman oldu ki... ...ben gençliğimde... ...hapishaneye girip çıktıktan sonra... ...şıklar orada yaşayamadım... Yaşar Kemal... ...hapse girer çıkar köy köy dolaşıp derlediği ağıtlar toplatılır ve yok edilir ve artık Çukurova'da yaşayamayacağını anlar ve 1950'lerin başında 25 yaşında İstanbul'un yolunu tutar işte cebinde sadece ince Mehmet karalamaları dışında bir şey yoktur yani parası yoktur İstanbul'u tanıyıp pek kimse de yoktur işte bir hafta kadar parklarda geceler ve bir gün bir dönem Adana'da sürgündeyken tanıştığı abi Dinon'un kapısını çalar abi Dino onu dostlukla karşılar ve İstanbul'un sanat dünyasıyla ile onu tanıştırır. O günleri Yaşar Kemal'in kadim dostu Aragüler'in sesinden dinleyelim. Şimdi Yaşar'ı ilk defa 50'li senelerin başında tanıdım. Yani İstanbul'a geldiği günden beri ben Yaşar'ı tanırım. Yani geldiğinde ilk tanıştığı adamlardan biri benim. Çünkü bu Bedri Rahmi Eyboğlu olsun, Sabahattin Mabahattin o grubun şey oldu. E, ve, ve ilk de rastladığım yer galiba Fransız konsolosanesinde açılmış bir sergiydi. Sergide Bedir Rahmi'nin sergisiydi. Yaşar Kemal, yani İstanbul'a geldiği zaman, işte bu konuştuğumuz e, bütün bir e, kültür birikiminin içine düştü. Ama o düştüğü yer zaten o esas ana kültürün sonuydu. Yani, onlar daha evvel bitmek üzereyken biz yakaladık. Benim de hayatım oldu. Ne denk gelmez ona. Ona denk gelmez. Sonunun kokusunu aldık biz onu. Yaşar Kemal, Abidin Dino aracılığıyla Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başlar. İşte kısa zamanda özellikle Güneydoğu'da yaptığı röportajlarıyla ve yazdığı makalelerle büyük beğeni toplar. Tabi polisin dikkatini çekmemek için asıl olan Kemal Sadık Gökçeli adı yerine yazılarında Yaşar Kemal adını da bu dönemde kullanmaya başlar. E, günler akıp gider ve e, politik bir kimliği oluşmaya başlar. İşte Türkiye İşçi Partisi'ne üye olur ve Anadolu'yu neredeyse köy köy dolaşır. Gazeteden ayrılmıştır ve İşçi Partisi'nin de kapatılmasıyla kendisini sadece yazarlığa verir. O dönemde ilk eşi Tilda ile tanışır. İşte ailesini Yahudi soykırımında kaybeden Tilda ile büyük bir aşk yaşarlar. İşte Tilda bir anlamda onun il ayağı her şeyi olur. O romanlarını yazar ve Tilda da çevirisini yapar. Hemen bütün kitapları neredeyse dünyanın bütün dillerinde yayınlanır ama dünya çapında tanınması İnce Mehmet romanıyla olur. Yaşar Kemal bu romanı 30 yıla yayılan bir zaman dilimi içerisinde kaleme almıştı. Şimdi bu romandan bir bölümü Alp Buğdaycı'nın sesiyle dinleyelim ve ardından bir türküyle devam edelim isterseniz. İnce Mehmet Yaşar Kemal Toprağına göre yetişir Büyür, gelişir. Kıraş toprakta büyüdü. Binbir bela. Boy atamadı. Omuzları, bacakları gelişmedi. Kolları, bacakları kuru birer ağaç gibiydi. Kupkuru. Avurdu avurduna geçmişti. Yüzü esmerdi. Gün yanığı esmeri. Ona şöyle alıcı gözle bakınca o meşeler mutlak akla gelirdi. Kısa, küt. Toprağa meşe gibi sağlam yapışmış. Her bir yanı sert, keskin. Yalnız bir yerinde, bir yerciğinde bir tazelik kalmış. Dudakları çocuk dudakları gibi pembe pembe. Çocuk dudakları gibi incecik kıvrılıyorlar. Dudakların kenarında her zaman bir gülümseme dururu gibi. Acılığına, sertliğine yakışır. İnce Mehmet bu sabah sevinçten taşmakta. Dışarı güneşe çıkıyor. Güneşte dolaşıyor, içeri giriyor. Kaçakçılardan alınmış yeni ceketinin cebinde bir mendil sokulu. Mendili türlü şekillere koyuyor, uğraşıyor. Bazı bir yaprak gibi açıp bazı duruyor. Kasketi de yeni. Kasketi başına geçiriyor. Altından alnına kara, uzun perçemlerini çıkarıyor. Sonra geri koyuyor. Bir de böyle bakıyor aynaya, beğenmiyor. Kara perçemlerini tekrar çıkarıp döküyor alnına. Öyle bırakıyor. Şalvarı da yeni. Şalvarı iki yıl önce almıştır ya, giymemiştir. İlk olarak giyiyor. Çoraplar giydi, çoraplar çıkardı. Bu kadar çok çorap. Çorabı çoktu. Anası iyi çorap dokurdu. Bir de nakışın en güzelini anası vururdu. En son giydiği çorabı da beğenmedi. Çıkardı bir köşeye koydu. Anasını yan gözle süzerek sandığa gitti, açtı. Sandığın içi yaban elması kokuyordu. Köşedeki nakışlı çoraba gözü ilişince titremeye başladı. Eğildi aldı. Yaban elmasının kokusu dört yanı sarmıştı. Eli çoraba deyince titremesi arttı. Yüreğinden ılık bir şeyler geçti. Bir hoş oldu, bir sıcaklık, bir yumuşaklık. Sandığın loşluğunda çorabın renkleri koyu. Çekti ışığa götürdü. Renkler ışıkta açıldı, parladı. Bir türkü duyulur. Gecede başka türlü, gündüzde başka türlüdür. Çocuk söylerse başka tatta, kadın söylerse, genç söylerse başka türlü olur. Yaşlı söylerse, dağda söylenirse başka, ovada, ormanda, denizde başka türlüdür. Hep ayrı ayrı tatlıdır, sabahleyin başka, öğle, ikindin, akşamleyin başkadır. Bu nakışlı çorap bir türkü gibidir, bir türkü sıcaklığında örülmüştür. Sarısı, kırmızısı, yeşili, mavisi, turuncusu türlü rengi karışıp uyuşmuş bir sıcaklık, bir yumuşaklık meydana getirmiştir. Aşk gibi, şefkat gibi bir şey olmuştur. Bu çorap aşktır. Öyle bir gelenekten gelir. Mehmet'in eli dokununca titremesi, ışığa çıkınca irkilmesi boşuna değildir. Böyle çorapların üstünde hep iki kuş nakışı bulunur. Gagalarını dayamış öpüşür gibi iki kuş. Sonra iki ağaç vardır, gövdeleri küçücük. Tek, kocaman çiçekli. İki ağaç yan yana dururlar. Çiçekleri öpüşecek gibi burun burunadır. Sonra bu iki nakış arasından süt beyaz bir su akar. Kırmızı kayalar vardır kıyıcığında. Bir renkler, yalımlar cümbüşüdür. Almış başını gidiyor. Çorapları giydi, çarığını da üstüne çekti. Çorap dize kadardı. Dize kadar bir yığın kuş, çiçek öpüşüyor, bir sürü ak su akıyordu. İçinden şöyle bir hatçeye de görünsem geçti. Hatçelerin evine doğru yürüdü. Hatçe kapının eşikliğindeydi. Mehmet'i görünce kocaman ışıltılı gözleri gülümsedi. Yaptığı çorabı da ayağında görünce sevindi. Mehmet oradan köyün içine doğru yürüdü. Cemet, ak göbekten nedir kulak verip dinledi. 17 kurşunu yedi ölmedi. Tut elimden ince Cemet gidelim dağlar, gidelim o. Oh. Melek yazmış of the tun boyununda püsküllü kozak kanlarım damladı fimele toza kurtulursam eğer sorarım size tut elimden ince memet gidelim Dalar, gidelim o böyle ki yazmış bu yazıyı Geldiler akbarımı delik delik deldiler. Duvarın dibinde resmi aldılar. Ak üstünde tanıyın beni. Kudaların gidelim onu. yazmış bu yazıyı deli Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün dört yıl önce 28 Şubat 2015'te hayata veda eden Yaşar Kemal'i konuşup türküler şiirler dinliyoruz. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanından bir bölümü Alp Buğdaycı'nın sesinden dinledik. Ardından Zülfe Livaneli İnce Mehmet türküsünü seslendirdi. Şimdi sizlere 1981 yılında BBC Türkçe'de yayınlanan Yaşar Kemal Söyleşisi'nden bir bölüm dinletmek istiyorum. Benim işim yazmaktır, konuşmak değil demişti çoğu kez. Ama biz bugün arşiv odasında onun sesini dinleyeceğiz. 1981 yılında Nuri Çolakoğlu'na İngilizce'ye çevrilen son kitabı Al Gözüm Seyre ile Salih'i anlatıyor Yaşar Kemal. Son kitabınız Al Gözüm Seyre'nin İngilizce çevirisi yeni yayınlandı İngiltere'de. Burada geleneksel Çukurova'yı bırakıp bir Karadeniz kıyı kentine gidiyorsunuz. Neden böyle bir şey yapmaya gerek gördünüz? Ben hiç düşünmüyorum şurada yazmak, burada yazmak diye. Beni her yerde, dünyanın her yerindeki Türkiye'nin her yerindeki insan etkilendiriyor. Yani bir bölge seçmedim. En iyi bildiğim yerleri ya yazmak, en iyi bildiğim insanlar. Bir şey daha önce Anadolu masalları üzerine çok şey yazdınız. Bu romanda ise gerçek hayatla masalı Anadolu masallarını iç içe geçirmişiniz. tabi bizim maceramızın anlaşılması çok zor. Örneğin hakikaten ben müthiş bugünlerde bu batı dünyasında bir gogol nasıl anlaşıldı? Tabi kendim hiçbir zaman bu büyük ustalarla bir tutmuyorum. Ama ben de bir şeyler getirmeye çalışan bir adamım. bir de nasıl ki nasıl anlaşıldı, anlaşıldı ve nasıl sevildi bu batı Yaşar Kemal'i 1981 yılında BBC Türkçe'de yayınlanan bir söyleşiden bir bölümle dinledik. Yaşar Kemal, Çukurova'nın taşını toprağını insanını çok iyi tanıyordu ve onları yazdı durdu uzun yıllar ama o aynı zamanda denizleri, deniz insanlarını da yazdı. Şimdi size Yaşar Kemal'in menekşeli balıkçıları anlattığı bir bölümü dinletmek istiyorum. O zamanlar balıkçılar denizden dönerken akşamüstleri, menekşenin kumluğuna görkemli ateşler yakılır, öbek öbek közler kumun üstünde birer yıldız harmanı olurlardı. Florian'ın, Yeşilköy'ün fakir fukaraları ekmeklerini kapıp kapıya dökülürlerdi. Ve denizden gelen balıkçılar kıyıya, kumluğun üstüne derya kuzuları fırlatırlarsa, beş on yirmi balık havada uçarak gelir, kumluğa düşerdi. Delikanlılar, genç kızlar balık ayıklar, denizde yıkar, tuzlar, köze serer, pişirir, ekmeklerin içini yarıp balığı koyar. Önce çocuklara, sonra yaşları verirlerdi. O zamanlar bu kıyılarda aç, benzi soluk insan yok. Yaşar Kemal uzun yıllar işte Menekşe'nin denize bakan bir yamacında, Basınköy'de bir evde yaşadı. İşte küçük çekmece Menekşe arasında tepede yer alan bir mahalleydi Basınköy. Küçük Çekmece Gölü'nün kıyısında, tren yolunun hemen üzerinde yer alan bir okulda ortaokulu okudum. Soğuksu Ortaokulu'nda. Daha önceleri orada bir ev olduğu söyleniyordu. İşte daha sonra e, trenle gidip gelirken önünden de geçerdik. Sonra yıkılıp yerine bir okul yapılmıştı. O okulun ilk öğrencileriydik. Bazen okul çıkışı gölün kıyısına iner, işte oradan Menekşe plajına yürürdük. İşte Menekşe'nin ünlü High Life plajı adından da anlaşılacağı gibi bölgenin yüksek sosyetesinin de uğrak yeriydi. Yani işte yüksek sosyete dediysem işte balıkçılar, onların aileleri, tren yolcu aileler ve bizim gibi alt-orta sınıf insanları kastediyorum. Plaj her yıl Mayıs ayında hasır kulübelerle donatılırdı ve cüzi bir kira karşılığı o kulübeleri sezonluk kiralayabilirdiniz. Bir yaz arkadaşlarla biz de orada kaldık. İşte yatağı yorganı kabukacağı babamın emektar kayığıyla küçük çekmece gölünden işte Altınşehir köyünden Menekşe'ye taşımıştık. İşte kayıf bir taraftan su alıyordu. İşte arkadaşım Cemal suyu boşaltmaya çalışırken ben kürek çekmeye devam ediyordum. Cemal şimdi adalarda yaşıyor ve yine bir kayığı var. İşte programı dinliyorsa ona da buradan bir selam göndermek istiyorum. Mm-hmm. <laughs> Kumkapı'ya işte oradan kalkar giderdim. İşte tren yolu çok keyifli bir yolculuktu benim için. Özellikle akşam iş çıkışı dönüş yolu çok daha keyifliydi. Yani tren yolu ulaşıma kapınınca da çok üzülmüştük. Yıllardır bir şey yapılıyor ama ne zaman açılacağı meçhul ve modern hızlı trenlerin çalışacağı söyleniyor. Bu da bana pek keyif vermiyor açıkçası. Yani hat boyunun o uzun yıllardır yani doya doya yaşadığım romantik ruhu çoktan bitti. Menekşe plajı da yani eğer Kanal İstanbul olursa yani bu kentin belleğinden, tarihinden silinip gidecek ne yazık ki yani balıkçılar çoktan gitti zaten. 1980'lerin ortalarında Yaşar Kemal'i de ziyaret etme şansım doğmuştu. İşte kum kapılı bir ustam vardı Marangos Sarkis Çerkezoğlu. Ona ince Mehmet'in Ermenistan'da basılan bir baskısını vermek istiyordu Yaşar Kemal'e. İşte aradım, araştırdım. Yaşar Kemal'in adresini buldum. Yani çok heyecanlandığımı hatırlıyorum tabii. İki Anadolu bilgesinin Sarkis Çerkezoğlu ve Yaşar Kemal'in muhabbetine şahit olacaktım. Ama ne yazdık ki yani gittiğimizde Yaşar Kemal evde yoktu. Ve kitabı da komşusuna bırakıp ayrılmıştık ustayla tepeden aşağıya. Menekşe tren istasyonuna kadar işte denizi seyrede seyrede hiç konuşmadan yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Şimdi yine Yaşar Kemal'e kulak verelim isterseniz. İnsan gerçeğini, ne yaratmadan varılmaz. Ben, ben röportaj evet. yazarıyken gene bunu söylüyordum. Türkiye'nin gerçeğine yaratmadan varılmaz. Yaratma gerçekten daha gerçektir çünkü. Ben röportaja başladığım zaman o olacak de yazdım yani bir roman gibi düşündüm. Ama hiçbir zaman oradaki gerçeğin, görünen gerçeğin de dışına çıkmadım. Çok zordur benim. Ben orman meselesi, orman, yanan ormanlarda 50 günü yazdığım zaman gittim birkaç ay ormancılık üstüne çalıştım. Orman kitapları aldım, ormancılık fakültesine gittim. Ormancılar profesörlerle dostluk kurdum. Bir sürü dostum olmuştu o zamanlar. Ve ondan sonra, aylar sonra çıktım ben yanan ormanlarda Maraş, ormanlarından başladım dağdan. Hı hı. Bütün sahili dolaştım. Ta Hopa'ya kadar gittim. Karadeniz'de yangın yoktu, şu yoktu. Öyle yazdım. Bu, bu roman da benim için bir ada hikayesi. Bir, Fırat kanakıyor. Ne yazdım yani? Doğa kırımı ve insan kırımı. Birinci Dünya Savaşı'nda yer yerinden oynuyor. Bütün Anadolu hareket halinde. Açlık, sefalet, yokluk ve çok insan ölüyor Anadolu insanı. Bu bu, bu da cebası. Yurdundan ayrılmak bir insanın yüreğinin kopması gibi bir şeydir. Ben o gurbet o kadar çok yaşadım ki her gün ah memleket diye şey baba basıyorlardı. İnsanların yurdundan ayrılması, doğduğu yerden doğduğu toprağı alması ne kadar güç olduğunu ben ailemden biliyorum kişinin macerası önemli. Bir romancı için bu önemli olmalı. Kişinin psikolojisi. Durumlar karşısında kişi hangi psikoloji geçiyor? Nasıl yitirmiyor yaşama sevincini? Bunları yazıyorum. Evet. Yalnız bu yaşama sevinci de doğaya göre, zamana göre değişiyor. Biz halkın içinden gelen, bizim kuşağımız halkın içinden gelen bir kuşak. Bizim Anadolu dili başka bir Türk diline benzemez. Çok zengin bir dil, Anadolu halkının dili. Ve Anadolu halkının dili yazıya geçmiş bir dildir. Yani dünkler vardı eskiden tekkelerde bilmem ne de el yazması diller şey vardı. Dil e edebiyat geliştirir. Yazılı edebiyat geliştirir dili. Elbette destanlarda geliştirir, türkülerde geliştirir ama halkla geliştirir. Ama edebiyatın eğer halka dayamışsa sırtını edebiyat daha çok geliştiriyor hı hı. E, dilleri. Ben gerçekten bir roman dili olmalı diyordum. Yalnız Nazım'a kadar bilmiyordum benim yeni şeyler yarattığımı. İşte şunu senin sanatçının elde değmeli diyordun Nazım Hikmet. Ben bir türlü anlamıyorum. Sonra baktım ki gittikçe daha bilinçleniyorum. Şimdi her roman aynı değildir. Elbet yazarın üslubu çok benzer. Hangi romanda dolusun, yazarın üslubunu tanırız biz. Ama dili o romana göredir. O romana göre olmalıdır. O romana göre nasıl o halkı, oradaki insanları yaratıyorsa, doğayı yaratıyorsa dili de yaratmak zorundadır o romana göre. Şimdi bu bilince vardıktan sonra kendiliğinden oluyor bu iş. Elbette ben yeni bir insanları yazıyorum. Deniz Güstü'den sonra ikinci olarak Deniz'i yazıyorum. Daha deneydim Deniz'i. Deniz'i mesela Çukurova'da 25 yaşıma kadar yaşadım. Ama 50 yıldır yaşıyorum şeyde. İstanbul'da ve deniz kıyısında işte burası 150 metredir deniz. Ve 7 tane kay kayık kayskı gittim yani. Çok balıkçı arkadaşlarım vardı. Menekşe'de, şöyle Bir de röportaj yaptım, denizler kurudu diye. Son röportajlarım, belki de son röportajım. son Sondan röportaj, önceki bir röportajım, denizler kurudu. Denizle de uğraştım, toprakla ne kadar uğraştığımsa. Bu roman benim için de yeni bir romandı. Hı hı. Çok insan tipi var. Tipleri böyle çizip çizip bırakıyorum, çizip çizip bırakıyorum, çizip çizip bırakıyorum, çizip çizip bırakıyorum tip. E bu çok zor bir iş olmalı diyemiyorum. Her tipi yaratmak kolay değildir. Belki de kolaydır yani, on da farkında olmuyor bir yazar. Kendini kaptırıp gidiyor. Ben kaptırıp giden bir adamım. Senelerce düşünürüm, düşünürüm, yürüyerek düşünürüm. Roman gelir ama yeniden yaratmaya geldiği zaman belki o benim yarattığımın, kafamda yarattığımın yarısı bile. Geçmez yerine başka ögeler gelir. Yaşar Kemal toprakla uğraştığı kadar denizle de uğraştı hem hal oldu. Şimdi ona bir denizci bir balıkçı türküsü dinletmek istiyorum ama yani Menekşe deyince bir isim daha var hayatımda. İzninizle ondan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Soğuksu Ortaokulu'nda öğretmenim olan Hasan Kıyafet benim hayatımda çok önemli izler bırakan bir insandı. İşte hayata, emekten, insandan, doğadan, barıştan yana bakmama neden olan insanlardandı belki de en önemlisiydi. 40'tan fazla kitap yazdı. Gazetelerde, dergilerde yazıları yayımlandı Hasan Kıyafetin ve hala yazmaya devam ediyor. Her fırsatta görüşüyoruz, konuşuyoruz. O kitap okuma sevgisini bizlere aşılayan insan da aynı zamanda. Dün onun doğum günüydü. Sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet 81 yaşına bastı. Buradan ona da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı ve uzun bir ömrü olsun sevgili öğretmenimin. Şimdi ona bir doğum günü hediyesi olarak bir balıkçı türküsü armağan etmek istiyorum. Ee, tabii bir de Viktor Ananyas var. Bu türkü ona da armağan olsun. İşte Buğday Derneği'nin kurucusu, kurucusuydu Viktor. 3 Mart 2011'de hayata veda etti. Viktor'u arkadaşları son yolculuğuna buğdaylarla uğurlamışlardı. Bu türkü Yaşar Kemal'e, sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet'e, Viktor... Ve Viktor Ananyas'a armağan olsun. Heyamola. Mola, Ruhi Sudan dinliyoruz. Ha, heyamol. Ya, mu, Heya mu. Mola. Ya, Mola, Heya Bismillah wa bashla ya Oh, my. Say yes, say Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra da bugün bu dünyadan gidişinin dördüncü yılında Yaşar Kemal'i konuşmaya çalıştık. İşte 90 küsür yıllık bir destansı yaşam hikayesini bir saate sığdırmak elbette mümkün değil. Yaşar Kemal kitaplarında, yazılarında, konuşmalarında aydın olmanın, ilerici olmanın, evrensel barışı ve evrensel kardeşliği savunmaktan geçtiğini söylerdi, yazardı, yazdığı ve konuştuğu gibi yaşadı ve 28 Şubat 2015'te bu dünyadan gitti. E, cenaze törenini anımsıyorum. İşte e, ikinci eşi Semih Baran, Yaşar Kemali, ilk eşi. Tilda'nın yanına toprağı verdi ve <gülüyor> o an şey demiştim işte aşk budur. Semiha Baların bugün Yaşar Kemal Vakfı aracılığıyla işinin geride kalan zengin dünyasını yaşatmaya çalışıyor. Bir şiirinde ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil derdi Yunus Emre. İşte yaşadığımız sürece Yaşar Kemal'i, Ruhi Suyu, Viktor Ananyası ve hayatımıza güzellikler armağan eden bütün bu insanları anımsamaya, anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz elbette. Ta ki bir gün yanlarına gideceğimiz ana kadar. Program destekçim sevgili Ali Boray Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Yayın masasında bana destek olan sevgili arkadaşım Selahattin Çolağ'a da çok çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonranın yani önceki programlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından veya YouTube kanalıma abone olup dinleyebilirsiniz. Bana acık radyo Babilden sonra et adresinden yazabilirsiniz. Programın son sözleri Yaşar Kemal'den, Yaşar Kemal bir de türkü seslendirecek bir Van türküsü ardından sazı ve sesiyle ruh-i su devam edecek. Haftaya pazartesi 13'te radyolarınızın başında ve elbette yine canlı bir yayında sizlerle yeniden birlikte olabilmeyi umuyorum. Yaşar Kemal'i bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum. Hepinize, hepimize güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Esen kalın. Bu halk Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, Mustafa Kemal'in, Nazım Hikmet'in halkıdır. Bu halk Ahmet-i Kani'nin, halkıdır. Büyük destanlar ülkesinin halkıdır bu iki altın türkülerini yaratanlar kanunlarını yaratanlardan daha güçlüdür. Derinde kalın dar olsun canımı dar olsun yer yarı dar olsun. Üstü kime altı dar lale zar olsun canımı dar olsun. Olsun gülümser olsun Ben ölürsem Sevdiğince iyi bir var namı Son anlamı var o, olsun yar, yar var olsun Över inmek Gider de gelen Olsan andım gülüm olsa Andım gülüm olsa andım Yüreğime ancak her şey sabit ve da I'm your Karanlıktan bir geliyor, ya karanlığa gidiyoruz ama iyi ki geldik şu ya görmeseydik bu dünyayı, bu güzelliği, bu ışığı, bu aydınlığı ya görmeseydik. Yüz binlerce yıl görmedi hiçbirimiz şimdi buradakiler. Bin, bu dünyayı, bu evreni yüz binlerce yıl görmedik biz değil mi? Şimdi bir defa gelmiş böyle bir talih ki bu. İyi ki geldik be. Bana gelince ben ışığın destancısıyım, ışığın türküncüsüyüm. Ben iyi geldik diyenlerden.